Hasan el-Benna. Buyurun, kapı açık. Selamünaleyküm. Hasan Elbenna ile görüşecektim Aleykümselam. Buyurun benim Efendim ben Asyut'tan geliyorum Bu okula yeni öğretmen olarak tayin oldum Asyut'taki arkadaşlarım İsmailiye ilkokuluna tayinimin çıktığını öğrenince Sizin de burada öğretmenlik yaptığınızı Ve sizi ziyaret etmemin hayırlı olacağını söylediler eh, Şöyle buyurun rica ediyorum İ İsminiz? Cafer efendim eh, Hoş geldin sefalar getirdin Cafer kardeşim Ne var mı yok Asyut'ta? Osman kardeşim nasıl? Çok iyiler efendim çok iyiler Zaten bilhassa Osman çok ısrar etti sizi ziyaret etmemi Bazı çalışmalarınız olduğunu ve sizin yanınıza kalırsam Çok şey öğreneceğimi söyledi Sizi çok methetti <gülüyor> Yok canım abartmış Osman kardeşim Hayır e, hayır efendim sadece Osman değil Daha birçok kişi de belirtti bunu bana Hatta sizi ararken isminizi sorduğum öğretmen bile Ha şu bizim vaazcı Hasan elbennamı diye bahsetti O şahıs sizden pek hoşlanmıyor gibiydi Bak Çafer kardeşim Öncelikle şunu bilmen gerekiyor. İnsanların tümünü memnun etmek çok zor, hatta imkansızdır. Asıl olan Allah Azze ve Celle'yi memnun etmek, onun hakkını teslim etmektir. Ben buraya geldiğimden beri elimden geldiği kadar kahvehanelere gidiyor ve boş boş oturan bu Mısırlılara dilimin döndüğünce İslam'ı ve peygamberimizi anlatıyorum. Bundan şikayetçi olanlar da yok değil tabi. Ama efendim, neden şikayetçi oluyorlar ki? Bu o kadar kötü bir şey mi? Elbette kötü değil. Bak, Cafer, şu cennet gibi olan İsmailiye kasabasının en zenginleri kimler biliyor musun? İngilizler. Evet, sömürgeci İngilizler. Mısır halkındaysa yoksulluk yaygın. Bir de bu yoksulluğun üzerine sömürgecilerin sürdürdüğü ve sürdürmek istediği cehaleti ekle. İşte bu zengin sömürgeciler bu halkı köleler gibi kullanıyorlar. Bu zavallı insanlar, benim insanlarım. Bunların hepsi Müslüman. Ama kendilerine dinleri öğretilmediği veya yanlış öğretildiği için temel inançlarından haberleri yok. Bir öndere bir yol göstereceği ihtiyaçları var. Yoksa bu insanlar temel inançlarından mı bilmiyorlar? Elbette bilmiyorlar, elbette. Nasıl bilsinler ki? Sabahtan akşama kadar zamanlarını kahvehane köşelerinde ve radyodan dinledikleri müzik yayınıyla öldürmekteler. Burada birkaç arkadaşımızla kahvehanelerde sohbetler yapmaya başladık. Elhamdülillah bu insanlar bize inandılar Artık kahvehanelere sığmıyoruz da İsmailiye halkının maddi yardımlarıyla Şimdi bir de cami ve yurt yaptırdık Artık derslerimize Sohbetlerimize burada devam ediyoruz Bu sohbetlerinize ben de katılmak isterdim Tabi Mesela bu akşam bir sohbetimiz var Sen de gel Çok iyi olur efendim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kardeşlerim Elhamdülillah her geçen gün yeni yüzlerle karşılaşıyor Yeni kardeşler görüyoruz sohbetlerimizde Biliniz ki bizim bahsettiğimiz ve sizlere anlatmaya gayret ettiğimiz dava yeni bir dava, yeni bir mesele değildir. Bu dava ve yol alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ve davasıdır. Unutmayın, bu yol meşakkatlidir. Fakat eğer biz müminler ahirette mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak, Cenneti arzuluyor ve kavuşmak için çabalıyorsak Bu zorluklara katlanmamız gerekmektedir Bugün bu zorluklardan kısaca bahsetmeye Örneklendirmeye çalışacağım Hiç kimse zannetmesin ki Şu anda çektiklerimizi kimse çekmemiştir Hayır müminler hayır Bizlerin çektikleri ve gördükleri Peygamberlerin ve Sıddıkların yanında Bir hiç mesabesindedir şu cennet gibi memlekete bakınız Neden bizim topraklarımızda İngilizler hakimiyet kursun Halbuki Allah Celle ve Celalu Sakın sizler kafirleri veliler edinmeyiniz diye emretmiyor mu Öyleyse kafirlerin bizim üzerimizdeki hakimiyetlerine Sessiz kalmamız mümkün değildir Muhterem efendim Allah razı olsun bizleri aydınlatıyorsunuz Peki bizlerin ne yapması gerekiyor Bundan da bahsederseniz Hiç değilse ne yapacağımızı bilmiş olacağız Kardeşlerim Allah sizlerden razı olsun Bu tip sorular artık Bizim ne yapmamız gerektiğini soran sorular Bu işi kavradığımızı Ve kafirlerin korkma zamanının Geldiğini bildiren emarelerdir Kardeşlerim bakınız Bu davanın temelleri şunlara dayanır Bir Dos doğru akide, yani sağlıklı bir inanç, küfür ve şirkin, zulmün bulaşmadığı, tertemiz, Kur'an ve sünnetten kaynaklanan bir inanç. Tertemiz bir inanç olmadan, İslam davasının var olması mümkün değildir. Allah'tan başka tapınılacak hiçbir ilah yoktur. Muhammed de onun peygamberidir cümlesini, Müslüman doğru bir şekilde anlamak zorundadır. İki, ibadet. İnsanların... Yüce Allah'ın emirlerine bağlılık ölçüsü ve İslam'ın temel şartlarını uygulaması zarureti demektir bu. 3. İyi muamele yani ahlak ve hukuk. Her Müslüman peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmadıkça bu davanın önemli bir kısmı eksik kalmış demektir. Ahlakı küçük görmek, önemsememek farkında olmasak da bizleri büyük çıkmazlara sürükleyecektir. Ahlaki yapısı oturmamış bir müminin şahsiyeti henüz oturmamıştır. 4. İyi bir eğitim görerek yetişmek. Bunun da yolu Kur'an-ı Kerim'i okumak ve öğrenmektir. Zaten insanın başka türlü dinini öğrenmesi mümkün değildir. Ahmet, biliyor musun, Kahire'ye gitmeyi düşünüyorum. Kahire mi? Allah, Bu da nereden çıktı? Bu davanın oraya da taşınması gerekiyor, Ahmet. Bunu gerçekleştirmek zorundayız. İyi ama iyi ama orada sizi tanıyan kaç kişi var ki? Evet, beni tanıyanlar çok azdır ama ...Allah'ın izniyle bu büyük bir mesele olmayacaktır inşallah. İyi ama neden? Burada seviliyor ve sayılıyorsunuz. Kahire'ye gidip de ne yapacaksınız? Böyle düşünmen yanlış Ahmet. Evet elhamdülillah burada seviliyor ve sayılıyorum bu doğrudur ama burası İsmailiye küçük bir yer Sonra elhamdülillah burada halk parça parça bazı şeylerin şuuruna ermeye başladı Sonra benim yerimi alacak çok da genç yetişti Bak artık eskiden kahvehanelerde pinekleyen ömrünü çürüten insanlar şimdi camide 40-50 yaşından sonra Kur'an öğrenmeye başladı demek, demek kesin kararlısınız Evet kardeşim kesin kararlıyım Kahire'de çok üniversite ve dolayısıyla üniversite talebesi var. Onlara ulaşmak, onlarla davayı konuşmak, peygamberimizin davasını onlara da hatırlatmak istiyorum. Allah'ın ve peygamberinin yüce davası olan İslam'ın bu memlekete yayılması inşallah bu üniversiteli gençlerden sonra daha da hızlanacaktır. Merak etme. İnşallah, inşallah. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam kardeşlerim hoş geldiniz. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Üstad sizinle konuşmak istiyorum. Tabii buyurun. Ee, çok düşünceli görünüyorsunuz. Üstad e, Kahire'ye geleli çok uzun bir zaman olmamasına rağmen... ...elhamdülillah... ...üniversite çevresinde yaptığınız çalışmalar çok etkili oldu. Belki biraz kabı bir tabir olacak ama... ...önceden ipe sapa gelmez olan üniversiteli gençler... ...sizin... Yol göstericiliğinizle birlikte öyle bir hale geldiler ki kendileri bile eski hayatlarını anmak, hatırlamak istemiyorlar. Artık bu gençler Kur'an okuyorlar. İslam'ın Mısır'a hakim olmasını istiyorlar. Bunun çarelerini araştırıyorlar ve anlatıyorlar. Ama bizi tedirgin eden bir durum vardır. Subhanallah. Nedir o? A Üstad, aylardan uçak. Hava buz gibi, Müslüman ülkelerinde kukla hükümetler ve onları destekleyenler rahat ve sıcak odalarında yan gelmiş yatar derken, Müslüman ve çilekeş insanlarsa bu ülkelerin gerçek sahipleri ise ya yapmakta, ya çöpçülük ya da en adi işlerde çalışmaktadırlar. Kısaca sömürülmektedir. Dereyin Allah aşkına. Bu durumlar karşısında biz ne yapalım? Oturup ağlayalım mı? Bize yol gösterin. Ne yapmak gerekiyorsa söyleyin onu yapalım. Oturup ağlamakla işin bitmeyeceğine ve mücadele etmeden hiçbir meselenin çözülemeyeceğine inanıyoruz. Gerekiyorsa bu dava uğruna canımızı ve bütün mallarımızı verelim. Ne olur sen bize yol göster. Biz de senin gösterdiğin yolda ve izinde gidelim Sizler de üstad gibi mi düşünüyorsunuz? Aa, evet, evet, evet, evet. hepimiz öyle düşünüyoruz evet. Allah hamdü ediyorum Sayısız hamdü senalar <gülüyor> Kahire'ye gelmeden önce gitme Orada yalnız kalırsın dediler Şimdi ise kardeşlerimin teklifine bakınız Dediğinizde haklısınız ama Önce kendimize bir lider Bir yol gösterici seçmemiz Gerekmektedir Sen soru biz seni seçtik Evet seni seçtik evet, seni Öyleyse gelin hep birlikte bu davanın Yani Allah yolunun kulu ve Kölesi olacağımıza dair Kur'an adına söz verelim söz veriyoruz. Söz, veriyoruz. Söz, veriyoruz. söz veriyoruz Ama üstad Cemiyetimizin işkilatımızın bir adının Olması gerekmez mi? Evet bir adım da olması gerek Doğru Eee ne koysak acaba? Evet. Kardeşlerim, kardeşlerim. Bizler Müslümanız. Ve bütün Müslümanlar kardeştir. Bizim gayemiz ve hedefimiz de İslam'dır. Adımız ve şanımızla da Müslüman olmak zorundayız. Dolayısıyla ismimiz de buna uygun olmalıdır. Ah, ah. Evet, tamam. E, bakın. İsterseniz adımız İhvan-ı olsun. İhvan-ı Müslümin. Müslüman kardeşler. Evet evet. Bu isim tam da bize yakışacak bir isim. Söz ver ey batmaya hazır güneş Yarın gene böyle doğacaksın değil mi? Söz ver ey batmaya hazır güneş Yarın gene böyle doğacaksın değil mi? Ben senin misali çalayan kardeş Çağdaş firavunların Bo acaksın değil mi ve senin misali çalayan kardeş çağdaş bir ahunları bo değil mi ve senin misali çalayan kardeş çağdaş bir ahunları bo değil mi? Söyley gökyüzünde kabaran bulut O gün dolu dolu yağacaksın değil mi? Söyley gökyüzünde kabaran bulut O gün dolu dolu yağacaksın değil mi? Haydi sen de söz ver ey beton konut Sen de yatanları Haydi sen de söz ver ey beton konuk Sen de yatanları kovacaksın değil mi? Haydi! Ey beton sarayın demir kapısı Kaçmak isteyeni is, sıkacaksın değil mi? Ey beton sarayın demir kapısı Kaçmak isteyeni is, sıkacaksın değil mi? Ve sen barajlara hapsedilen su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 Kahire sorumlusu Binbaşı George... ...haftalık raporunu vermek üzere kabullerinizi bekliyor. İçeri alın. Komutanım. Binbaşı hoş geldiniz. Bu hafta önemli bir olay veya durum var mı? Abayım ...Hasan el Benna denen bir şahıs var. Bu şahsın geçmişini araştırdık. Kendisi Aslen Şimşire Köyü'nde doğmuş. Eserin... ...Darül İlim kısmını birincilikle bitirmiş. Daha sonra İsmailiye'de... öğretmenlik yapmış ve geçen yıl Kahire'ye gelmiş... Geçtiğimiz günlerde de birkaç arkadaşıyla birlikte Müslüman Kardeşler teşkilatı adında bir örgüt kurmuşlar. İlginç. Alayım. Hasan Elbenna Reşadiye kasabasında lise sıralarındayken Müslümanların emre bil maruf, anil münker dedikleri iyiliği yaymak ve kötülüğü önlemek ve bu doğrultudaki ilahi hüküm ve buyrukları yerine getirmek gayesiyle birleşerek Neni muharremat yani hanamları yasaklama cemiyetini kurmuşlar. Bu şahıs ayrıca İsmailiye'de öğretmenlik yaparken de vaazlarına devam ediyormuş. Çok da taraftar edilmiş orada. Yani teşkilatçılığı ve çalışması çok eskilere dayanıyor. Devam edin. Adayım bu yeni kurulmuş olan Müslüman Kardeşler Teşkilatı... ...bir de beyanname yayınlayarak teşkilatın kurulduğunu ilan etti. Beyannamelerinde neler yazıyormuş? Okuyayım efendim. Şu ürpertici, korkunç ve buhranlı devirde... Sesimizi bütün gücümüzle yükselterek şöyle diyoruz. Adımları ağır fakat öldürücü kasırgalardan daha yüce, sınırlı fakat yeryüzünün atmosferinden daha geniş ve bütün şahsi arzulardan uzak olan ve sadece yüce Allah'ın birliğine ve vahyine dayanan gaye ve hedeflerimizi herkese ilan ediyoruz. Yeryüzünde yaşayan bütün Müslümanlara, safımıza samimi olarak katılmaları için çağrıda bulunuyoruz. Safımıza sonsuz hayata inanan kimseler gelsin. İlginç. Peki binbaşı, sizce bu olayların ve teşkilatın sonucu ne olabilir? Efendim, açıkça söylemek gerekirse biz endişeliyiz. Siz pek bir adamdan mı korkuyorsunuz binbaşı? Öyle demeyin abayım. Bu, bu bu şahıs teşkilatlanmayı ve insanları etkilemeyi çok iyi biliyor. Bakın. Kahire'ye geleli çok kısa bir zaman olmasına rağmen birçok üniversite talebesi onun hiçbir konferansını kaçırmıyor. Bugün de bir konferansları varmış. Demek ki bizim de kozlarımızı ileri sürmemiz gerekiyor binbaşı. Önce yumuşak olarak yanaşıp sinsice aramızı alalım. Biliyorsunuz binbaşı her insanın bir fiyatı vardır. Başüstüne albayım. Bugünkü konferansa gidecek ajanımıza durumu iletiriz. Hı hı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, hemen hepinizin elimde teşkilatımızın kuruluş beyannamesi vardır zannediyorum. Dolayısıyla bugünkü toplantımızda teşkilatımızın yapısından söz ederek vakit kaybetmek istemiyorum. Bilindiği üzere bu toplantımızın mevzuu İslam kuralları ve beşeri hükümetler. Kardeşlerim Kur'an'dan veya Sünnet-i Muhammediyeden bir nas'a dayanmadan idarecilerin herhangi bir şeyi sistemleştirmeye ya da yasaklamaya haklarının olmadığını sizlere hatırlatmak isterim. Aynı şekilde milletin veya millet adına kurulan meclislerin de bir şeyi helal veya haram kılmaya yetkisi yoktur. Allah celle şanihu Yusuf suresi 40. ayetinde hüküm ancak Allah'ındır beyan buyurmaktadır. Biliniz ki idareciler devamlı değişmekte, tek bir idarecinin bile görüşleri zaman zaman farklı olabilmektedir. Beşeriyetin ihtiyaçlarını kendileri gibi olan beşerin inisiyatifine bırakmak doğru olmadığı gibi, kanun koyma yetkisi insanlara verildiğinde güven, özgürlük, istikrar ve mutluluğun gerçekleşmesi mümkün değildir. Tüm bu sahada hayrın ve başarının gerçekleşmesi Allah'ın kitabını ve peygamberin sünnetini tatbik etmekle mümkündür. Allah'ın hükmünden başkasına dayanmak hakimle mahkumun arasını ve birbirine olan güvenini zayıflatacaktır. Çünkü toplumdan bir kesimin beğendiği uygulamaların Başka bir kesim tarafından reddedilmesi kaçınılmazdır Allah'u akbar ve ilahe elhamd Allah'u akbar ve ilahe elhamd Allah'u akbar ve ilahe Allah'u akbar ve ilahe Allah'u akbar ve ilahe Allah'u akbar ve ilahe elhamd Fakat Fakat Allah'ın hükmü Beğenilsin beğenilmesin Herkes tarafından uygulanacak En geçerli tek hükümdür Çünkü bu hükmün kaynağı insan gücünün üstündeki bir güçtür. Yani Allah'tır. E, Sayın Hasan el Benna konferansınızı dinledim. Bravo bravo Ne kadar muhteşem Deniz Teşekkür ederim Beni tanımıyorsunuz tabi Ben size bir teklifle geldim Buyurun İngiltere Büyükelçiliği radyoda yayınlanacak bir konuşmada Demokrasiyi anlatmanızı istirham ediyor Bu, bu işi teklif vazifesini de bana yüklediler Bu konuşma karşılığında da tam 5000 bin cüney alacaksınız Düşünebiliyor musunuz? Beş bin Cüney'e bu konferans salonu gibi iki tane daha konferans salonu yaptırabilirsiniz. Hmm. Peki. Beklifinizi kabul ediyorum. Ancak bir şartla. Demokrasi dediğiniz beşeri düzeni kendi düşüncem ve anlayışımla açıklarım. E, e, bu tabii ki mümkün değil. Bizim sizden istediğimiz demokrasiyi İngilizlerin... ...ve İngilizleri seven dostlarının anladığı şekilde açıklamanızdır. Bu açıklama gerçekler, vakıa ve alışılan gerçeklere aykırı da olsa öyle değil mi? Eh, o artık sizin takdirinizde kalmış. Bizim için bu kadar önemli değil. Bayım mi? çıkış kapısı şurada. A Bayım siz yanlış ama, kapı çalmışsınız ama. ve beni tanımadan büyük bir yanlışlığa düşmüşsünüz. güle. Güle. Buyurun kapağı açık Selamünaleyküm aleyküm üstad Ve aleyküm selam bir şey mi var Üstad e, Filistin müftüsü faziletli şeyh Emin el Hüseyini geldiler ah, Buyursunlar buyursunlar ben de onu bekliyordum Buyurun müftü efendi Kardeşim büyük meşit Hasan el Benna Selamünaleyküm. aleyküm Geliniz sizi bir kucaklayayım Aleyküm selam kardeşim ben de sizi kucaklayayım ee, Uzun yoldan geldiniz yorgunsunuzdur Biraz dinlenseydiniz Değerli Mürşit Siz hep demiyor musunuz Yapacağımız işler vaktimizden daha çok diye Bizler durup dinlenmeden çalışmayı sizden öğrendik. Estağfurullah Nasılsınız sıhhattesiniz inşallah Filistin nasıl Filistinli kardeşler nasıllar Ne olsun kardeşim Gene kan gene zulüm Yahudiler İngilizlerden aldıkları destekle zulümlerini Her geçen gün artırıyorlar Biliyorsunuz Filistin topraklarını yerli Arap halkından satın almasına Yahudilere İngilizler yardımcı olmuşlardı. Ve bu yardımlarına da hala devam ediyorlar. Biliyorum kardeşim biliyorum. Bugün üniversiteli kardeşlerle son görüşmelerimizi yapacağız. Burada onlara bu meseleyi açmayı düşünüyorum inşallah. Kardeşler, üniversiteli Müslümanlar, genç davetçiler. Uzun bir eğitim dönemini geride bıraktıktan sonra, bugün üniversitelerin tatile girmesi sebebiyle memleketlerinize gideceksiniz. Allah'a hamdü senalar, onun Resulüne salatu selamlar ediyorum ki, bizleri bugün yine bir araya getirdi. Kardeşler, üniversiteli Müslümanlar, sizler bu memlekette, İslam'ı doğru olarak kavramış Nadide insanlardan Hayra çağıran zümreden bir parçasınız Hemen hemen hepiniz Yarın yaz tatiliniz vesilesiyle Memleketlerinize Dolayısıyla da Güzel Mısır'ın değişik yerlerine gideceksiniz Unutmayın Kasabası köyü Birbirine en yakın olan kardeşler Aralarında birer grup oluştursunlar Ve kasaba kasaba Köy köy dolaşarak İngiliz sömürgecilerinin İslami ilkeleri çarpıtmaya çalıştığı Müslüman Mısır toplumunda İslam davasını yaymaya çalışsınlar. Kardeşler, genç davetçiler Şu anda İslam toprakları İngiliz, Fransız ve İtalyan sömürgeciler tarafından pay edilmiş durumdadır Mısır, Filistin, Ürdün ve Irak İngilizlerin sömürgesi durumundadır Suriye, Lübnan, Cezayir, Tunus ve Fas Fransız sömürgecilerinin egemenliği altındadır Libya ise İtalyan sömürgecilerin payına düşmüştür şunu unutmayın kardeşlerim. Tüm sömürgecilerin gayesi ve izledikleri politika aynıdır. Müslümanı birbirinden ayırmak, birbirinden habersiz kılmak. Öyle ki bir Ürdünlü Mısırlı'dan, bir Mısırlı Müslüman, Filistinli Müslümandan haberdar olamamaktadır. Bakınız kardeşlerim. Bu sabah Filistin müftüsü, Şeyh Eminel Hüseyin'i buraya Mısır'a geldiler. Şu anda aranızdadır. Bize Filistin'de Yahudilerin zulmünü ve İngiliz kafirinin nasıl destek olduğunu izah etti. Sizler bunları her gittiğiniz yerde anlatınız. Ve Filistinli kardeşlerimize yardım olarak gönderilmek üzere maddi yardımlar toplayınız. Ayrıca kardeşlerim İngilizlerin sadece Filistin'de değil... ''Ülkemizde bile bizi sömürdüğünü, memleketimizin en güzel yerlerinde ikamet ettiklerini ve sadece Mısır'da İngilizlerin 320 adet, evet 320 tane şirketi bulunduğunu ve memleketin nasıl sömürüldüğünü halka anlatınız.'' Kardeşlerim Şimdi sorusu olan varsa Onları cevaplandırayım Yoksa Allah yolunuzu açık eylesin Üstad ben bir şey sormak istiyorum Üniversitede arkadaşlarımıza Davayı anlatır Ve onlara tebliğ ederken Bir arkadaşımız bana şöyle bir soru sordu Bu davanın ismi Teşkilatın ismi neden ihvan-ı müslümindir Bu teşkilata katılmayan birisi Müslüman olamaz mı Müslümanlık sadece Müslüman kardeşlerin tekelinde midir ben de ona bir cevap veremedim. Tekrar böyle bir soru sorarsa ne cevap vereyim? Bak Abdurrahman, o arkadaşına söyle. Öncelikle soru sorarken iyi niyetli olmak esastır. Fakat sana sorduğu soruya yine kendisi cevap vermiş. Ayrıca ona şunu söyle. Müslüman kardeşler, Müslüman teşkilatlardan sadece birisidir. Yoksa tek İslami cemaat, tek Müslüman cemaat demek değildir. Biz yeryüzünden fitnenin kalkması... ...ve dinin sadece Allah'ın olması için savaşan... ...her kardeşi, her Müslümanı kendimizden sayarız. Tek farklılığımızsa... ...bizim adımızın Müslüman kardeşler olması... ...onlarınkinin ise farklı olmasıdır. Başka bir farkımız yoktur. Hakkı... ...sen bir şey mi sormak istiyorsun? Üstad ben söylemeye utanıyorum. Belki de beni kınayacaksınız. Ama... Bazen şeytan vesvese veriyor bana Hani diyorum ki Eğer bu dava hak ise Allah neden bize zalimleri musallat ediyor Neden bu kadar çalışmamıza Canımızı ve malımızı bu yolda harcamamıza rağmen Hala bir başarı elde edemiyoruz Ve hala neden zalimler bize hükmediyorlar Bak kardeşim bak Bu şekildeki bir yaklaşım kişinin Allah'ın kainattaki sünnetullahını bilmediğini ortaya koyar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene boyunca halkı İslam'a davet etti ve kendisiyle birlikte inananlar da bir sürü işkence çekti, zulüm gördüler. Şairlikle, yalancılıkla hatta deli olmakla itham edildi. Aileleri birbirine düşürdüğü iftira edildi. Halbuki Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi koruması mümkündü. İsteseydi onu tüm bu felaketlerden muhafaza edebilirdi. Ama sünnetullah böyle değildir. Kardeşlerim, şunu unutmayınız. Bir davaya insanlar ne kadar yüklenirse, ona sahiplenenleri de işkenceye maruz bırakırlarsa, eziyete uğrayan dava sahipleri de bu yolda ne derece sabır gösterirse, bu tutum söz konusu davanın gerçekliğine en büyük delil teşkil ettiği gibi, davetçilerin de Allah katında o derece yüksek makamlar ...sahipleri olduğunu belgeler. Dikkat ediniz. İhvan cemaatinin gücü her geliştiğinde... ...Allah onları bazı aşamalardan geçirmekte... ...imtihan ve belalarla sınayarak... ...daha büyük bir güne hazırlamaktadır. Fakat elhamdülillah her gelen musibet... ...bizlerin davaya daha fazla sarılmamıza sebep olmuştur. Allah'a davet hususunda umutsuzluğa, tereddüte... ...gevşeklik ve yılgınlığa düşmeden... ...tam bir imanla eninde sonunda zaferin muttakilerin olacağı inancıyla serden geçmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ve devamlı birbirinize de hatırlatınız. Bekleyiş ve direniş ne denli uzun olursa olsun... ...nihai zaferin geleceğinden şüpheye düşmeyiniz. Zira Allah kendi yolunda çalışanların ki bazen gecikse bile nihayet zafere ereceklerini... Kur'an'da vaat etmektedir. Gecikmenin zararı yok. Gecikmenin zararı yok. Gönüllere doğan, kalpleri saran değişik zan, korku ve tereddütlerin de anlamı yok. Bunlar ya imanın zayıflığından kaynaklanan şeylerdir ya da beşeri hısık değerlendirmelerin sonucudur. Cihad eden müminlerin gönülleri ise sürekli hoşnut ve berrak olmalıdır. Bu davanın zafere ulaşmasının İhvan'ın eliyle veya bizleri takip eden müminler tarafından gerçekleşmesinin hiç önemi yok. Unutmayın ki bu yolda zarara uğrayan, işkence görenlerin ilki bizler değiliz. Bu yolda önümüzde nice davetçi, nebi ve resul bulunmaktadır. Unutmayın. Kardeşlerim, yarın hepiniz Uzun yolculuklara çıkacaksınız Sizleri burada tutmak istemiyorum Son birkaç öğüdüm var Sakın Ahlakı ve zikri ihmal etmeyin Her kardeşin Kendisine ait bir virdi Evradı olsun Her biriniz her gün en az Bir hizip Kur'an okusun ve anlasın Zikirlerinizi Derslerinizi sakın ihmal etmeyin Unutmayın En çok zikir çeken şahıs ...bizlerin önderi olan... ...Peygamberimiz Efendimiz'di. Siz de onu takip ediniz. Sözlerimi... ...bir ayeti kerime ile bağlıyorum. Sizden önce gelenlerin durumu... ...sizin başınıza gelmeden... ...cennete girivereceğinizi mi zannettiniz? Onlara... ...öyle yoksulluk, sıkıntı geldi... ...ve sarsıntıya uğradılar ki... ...hatta peygamber... ...ve beraberindeki müminler... Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Gözünüzü açın. Allah'ın yardımı pek yakındır. Allah. görmek istiyorum. Bir dakika efendim haber vereyim. Açımdan çekin ve pis pısırını fella. Kralını görmek için de randevu mu alacağım? O albayım hoş geldiniz. Ne hoş gelmesi? Sinirle geldim. He, neden anlayamadım? Gazete okumuyorsunuz herhalde. Senin şu kendini peygamber zanneden Hasan el Benna denilen adam yine hükümetin ve şerefli İngiliz ordusunun aleyhine atıp tutmuş. Hem de kime karşı biliyor musun? Üniversite talebelerine karşı. Ya, ya! Üniversiteli gençlerin bu adamı dinlemesi ne demektir biliyor musunuz? Hemen bu işin bir yolunu bulmalı. Hem de derhal. Ee, albayım, para teklifiyse. Teklif ettik etsek... mi zannediyorsunuz? Tam 5000 bin cüney teklif ettik. Sadece para olsa iyi. Üstelik bakan bile teklif ettik ama kabul etmedi. 5000 bin elinin tersiyle itiverdi. Ne? Beş bin güneyi reddetti ha Bu deli olmalı mutlaka Hakın kral bırakın şimdi para hesap etmeyi de Bu işin bir hal araştıralım ee, Sayın albayım Sizin bu konuda bir fikriniz var mı Hemen uygulayalım Bak, Zaten ben de bunun için geldim buraya Bak kral Beni iyi dinle Bu adam dediklerini gerçekleştirecek olursa Yalnız biz İngilizler buradan gitmekte kalmayız Sen de linç edilirsin Hem de derhal onun için yarından tezi yok çıkartılacak bir kararla cemaati dağıtın. Ee, hemen mi? Ee, ama yalışmalar, çizişmeler en az bir ay süre. Siz işin vahametini anlamayacak kadar safsınız kral. Hemen yarın Ehvan-ı bütün şubeleri kapatılıp cemaati dağıtılacak. Ayrıca cemaatin bütün mallarına da el koyacak şekilde bir karar çıkartacaksınız. Ha, cemaatin yayın organlarını da kapatın. Ayrıca Hasan El Benna dışında herkesi de tutuklayın. Asal El Benna'nın da kimseyle görüşmesine izin vermeyin. Ben şimdi gidiyorum. Yarın bu karar çıkacak ve tatbik edilmeye derhal başlanacak Başka söz istemiyorum. Oho, bu Hasan El Benna'nın adam mahfuz olmalı. 5000 güneye hürriyet ettirdiğine göre. Başbakanla görüşmek istiyorum Sen kimsin ki başbakanla görüşeceksin Hasan el benna geldi diyeyim Çabuk ol böbetçi acelem var Bir dakika bekle Başbakanın senin gibilerle işi yoktur ama dur bakalım Başbakan seni istiyor Görüşebilir miyiz Nakraşi Paşa İhvan cemaatinin dağıtılması kararını verdiniz Tüm arkadaşlarımı tutukladınız Mal varlığımıza el koydunuz Ne demek oluyor bu Heyecanlanmayın üstadım, heyecanlanmayın. Maslahat böyle gerektiriyordu. Ne maslahatı, hangi maslahat? Eğer maslahat böyle gerekiyorsa neden beni tutuklamadınız? Maslahat üstadım, maslahat. Beni arkadaşlarımdan ayırmanız ölümden bile kötüdür. Ya beni de hapse atın ya da hiç iyi şeyler olmaz. Ne gibi? bakın başbakan nakreşi, hükümetimiz bu kararı geri almaz, uygulamadan vazgeçmezse hapishanelere doldurduğunuz bu gözü pek ve ölümden korkmayan gençler boş durmayacaklardır. Kendileri içerden, kardeşleri ise dışarıdan eylemler yapacaklardır. Bu elbette kendi zararlarına olacaktır. Bence herkes yerinde sessizce oturursa en güzelini yapmış olurlar. Nasıl yani? Maslah canım, maslah. Şimdi çok iyi anladım ki Müslüman Kardeşler Cemiyeti'nin kapatılması kararı... ...batılı emperyalist devletlerin temsilcisi ve kuklası Mısır Kraliyet Sarayı'nın emriyle olmuştur. Bundan yarar ve çıkar sağlayacak olan yalnız emperyalizmidir. O bu ülkede varlığını ve egemenliğini bundan böyle pervasızca sürdürecektir. Selamunaleyküm Mustaf. Müslüman Gençlik Derneği'ndeki toplantıya gidiyoruz değil mi? Aleyküm selam Atülkerim Mansur Gidiyoruz tabi Yapacağım konuşmayla ilgili birkaç düzeltme vardı onlarla uğraşıyordum hı hı. Hadi gidelim Silahınız yanınızda değil mi? Evet yanımda Zaten yakın dostlarımın hemen hepsi tutuklandı Seninle yanımdan ayrılmayan ve şoförlüğümü yapan koruyucum Ve bir de silahımı bıraktılar zaten bana Konferansta konu ne üstad Özellikle seçtiğim bir konu yok ama Ağırlıklı konu şehadet Çok güzel maşallah Nereden geldi aklınıza bu mevzu Rüyada geldi Abdülkerim rüyada bir Akşam bir rüya gördüm Rüyamda Hazreti Ömer birlikteydik, ile birlikteydik Hazreti Ömer bana yüksek sesle Şöyle dedi Ey Hasan Sen şehit olacaksın Önün üzerine uyandım ve yüce Allah'a şükür ettim. Sabaha kadar namaz ve dua ile meşgul oldum. Aman Allah'ım. Bu rüyanın şaka olduğunu söyleyin ey imam. Önümüzde daha yapacağımız çok önemli sus, işler var. Abdülkerim, sus sus. Allah'ın emri ve eceli mi önemli? Bizim bu dünyada yapacağımız işler mi? Müslüman gençlik derneğine geldik efendim. Hadi gençleri daha fazla bekletmeyelim. Kardeşlerim, Yüce Allah Celle Celaluhu, Ölüm sanatını iyi bilen Ve şerefiyle ölmeyi göze alabilen bir millete Sonsuz lütuflarda bulunur. Ona şerefli bir dünya hayatını Ve nimet dolu bir ahiret yurdunu bağışlar. Bizi alçaltan tek şey Ölmekten korkup Dünyayı sevmektir. Öyleyse Büyük bir işe hazır ol. Ölümü özleyin ki ...şerefli bir hayata kavuşabilirsiniz. Şunu biliniz ki, ölüm gereklidir. Ve insan bir sefer ölür. Eğer Allah yolunda ölmesini biliyorsanız, ...dünyayı da, ahireti de kazanmışsınız demektir. Allah'ın yazdığından başka bir şeyin size erişmesi mümkün değildir. Yüce Allah'ın şu buyruğunu iyi düşününüz. Allah... Başınıza gelen kederden sonra üzerinize bir güvenlik, bir huzur uykusu indirdi. Bu huzur ve güvenlik uykusu sizden kimi müminleri kendinden geçirmişti. Kimi münafıklar da kendilerinden başkasını önemsemiyordu. Allah hakkında cahiliye insanların zanlı gibi gerçek dışı bir zan besliyor ve diyorlardı ki, Vaat olunduğumuz zaferden hiçbir şey elde etmedik. Ey Muhammed! De ki, zafer tümüyle Allah'a aittir. Onlar yanındayken açıklayamadıkları şeyleri içlerinde gizleyip, eğer elimizde bir şey olsaydı burada öldürülmezdik diyorlar. Ey Muhammed, onlara de ki, siz evlerinizde bile olsaydınız, kaderinde ölecek diye yazılanlar şüphesiz ki bu ölüm yerine gelecektir. Bu kalbinizdeki samimiyet ve nifakın ortaya çıkması için Allah'ın bir imtihanıdır. Bu kalplerinizdekini ortaya çıkarmak içindir. Allah kalplerde bulunan her şeyi hakkıyla bilendir. Ali İmran Suresi 154. Ayet Öyleyse kardeşlerim şereflice ölmeye çalışınız. Çalışınız ki büyük mutluluğa kavuşabilesiniz. Allah bize de, size de... ...kendi yolunda şehit olma şerefini versin. Üstad, çok işli konuştunuz. Abdülkerim, kardeşim... ...sana bazı vasiyetlerim olacak. Bunu benden sonra mutlaka kardeşlere ulaştır, tamam Elbette üstad. Nedir onlar? İyi dinle. Onlara yani kardeşlere, müminlere de ki, bunlar Hasan el-Benna'nın kardeşlere on vasiyetidir. Bir, şartlar ne olursa olsun, ezanı duydukları zaman namaza kalksınlar. İki, Kur'an-ı Kerim'i okusun, incelesin veya dinlesinler çok küçük zamanlarını bile yararsız işlere ayırmasınlar. 3. Düzgün Arapça konuşmaya çalışsınlar. Çünkü bu Müslüman olmanın belirtisidir. Kur'an en güzel şekilde Arapçayla anlaşılır. 4. Hiçbir konuda aşırı tartışmasınlar. Zira gösteriş hiçbir zaman yarar sağlamaz. 5. Fazlaca gülmesinler. Çünkü Allah'a bağlı olan gönül Sakin ve bakarlı olur. Altı. Maskaralık yapmasınlar. Çünkü mücahit bir millet ciddiyetten başka bir şey tanımaz. Yedi. Dinleyicinin işiteceğinden fazla seslerini yükseltmesinler. Çünkü bu bencillik ve eziyet vermektir. Sekiz. Kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten kaçının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. 9. Dokuz. Karşılaştığınız kardeşlerinizle tanışmaya bakın. 10. Görevler daima vakitlerden fazladır. Vakitten yararlanmak için başkasına yardımınızı esirgemeyin. Yapacak bir göreviniz varsa onu en kısa yoldan bitirmeye çalışın. Üstad şu ilerideki polisler arama yapıyorlar herhalde. Yavaşla bakalım ne istiyorlarmış. Aşağı inin Arama yapacağız. Siz! Arabanın içine arayın. Hamsiğim, bu beyde bir tabanca var. O tabanca ruhsatlıdır, kullanma iznim var. Kusura bakmayın. Tüm silahlara el koymak üzere emir aldık. Buyurun, gidebilirsiniz. Usta Anlayamadım. Neden ruhsatlı tabancayı alıyorlar ki? Maslahat Abdülkerim. Maslahat. Anlayamadın? Önemli değil. Zaten evin önüne de geldik. Ben şurada ineyim. Yarın görüşürüz inşallah. Ah! Ah! Caniler. Ben size gösteririm. Durun. Durun. <gülüyor> Faruk, kral Faruk. Ha ha ha. albayım. Ne siz. <gülüyor> ne demek ne yaptınız albayım? Firanladığımız gibi önce El Benna'nın tabancasını aldık. Sonra da gizli istihbarattan 3 sivil polis Hasan El Benna'yı evinin önünde kurşunlayarak öldürdüler. Üstelik yakalanan da olmadı. <gülüyor> Sen öyle sanet. Kim senin yok. Hay Allah kurtulamayacak mıyız şu adamdan? Ee, ne yani Hasan Elbenna ölmemiş mi? Ölmemiş tabi. Hastaneye kaldırılmış. Şu anda Elayni Sarayı isimli devlet hastanesinde. Ameliyat edilmek üzere. Ha, o kadar üzülmeyin albayım. Şimdi o işi hallederim. <Gülüyor> Nöbetçe! Bana emniyet amiri Muhammed Vasfi'yi gönderin. Çabuk! Muhammed Vasfi geldi efendim. Emrinizi bekliyorum. İş alın! Ah. Buyurun efendim. Evvel. Hmm. Gel bakalım vasfi. Şu anda El Ayn'ın Saray Hastanesinde Hasan El-Benna yatıyor. Yaralı vaziyette. <gülüyor> Anlatabildim mi? Ah, tabii efendim anladım. Siz hiç merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> Ben Emniyet Müdürü Muhammed Vasfi. Bana Hasan El Elberna'nın yatığı odayı gösterin. Şu anda ameliyat odasında. Öyleyse beni oraya götür. Ama oraya doktor ve hemşirelerden başkası giremez. Bana bak! Canını seviyorsan beni oraya götür. <Gülüyor> peki, peki, peki. Gelin. Bir dakika. Siz kimsiniz? Ameliyat odasında ne işiniz var? Bana bak doktor. Ben Emniyet Müdürü Muhammed Vasfi. Ameliyatı hemen dur. Ameliyatı durdurmak mı? Ama o zaman kan kaybından ölür bu adam Hala kan kaybı. Doktor bu odadan bir ölü çıkacak Ama eğer inatçılığınıza devam ederseniz Sizi de öldürürüm O zaman iki ölü çıkar Hatta ameliyata yardımcı olan bu iki doktorla Üç hemşeriyi de öldürürüm Peki peki çıkıyoruz Send the